Mektubat İmam-ı Rabbani Birinci Mektup Bu mektup, kendi mürşidi, evliyanın büyüğü, kalp ilimlerinin mütehassısı Bâkîbillah Hazretlerine yazılmıştır. İsmi zahire bağlı olan halleri ve arşın üstündeki makamlara yükselmeyi ve cennetin derecelerini ve bazı evliyanın mertebelerini bildirmektedir. Kamil ve herkesi kemale kavuşturan, velayet derecelerine ulaşmış nihayetin başlangıca yerleştirilmiş olan yolda gidenlerin önderi Allahu Teala'nın beğendiğini kuvvetlendiricisi şeyhimiz ve imamımız Şeyh Muhammed Baki Nakşibendi Hazretlerine kölelerinin en aşağısı olan Ahmet'ten en yüksek makama dikilecektir. Kıymetli emirlerinize uyarak bu mektubu yüzümün karasıyla yazıyorum. Dağınık, bozuk olan hallerimi titreyerek arz ediyorum. Bu yolda ilerlerken Allahu Teala'nın zahir ismi o kadar çok tecelli etti ki her şey de ayrı ayrı göründü. Bu taifeye o kadar bağlandım ki nasıl bildireyim kendimi tutamıyorum. Onların şeklindeki zuhur başka hiçbir şey de yoktu. Alemi emirdeki latifelerin halleri ve acayip güzellikler bu şekilde göründüğü kadar başka hiçbir şeyde görünmüyordu onların yanına eriyordum yanıp kül oluyordum bunun gibi her yiyecekte erişecekte ve her cisimde ayrı ayrı tecelliler olurdu lezzetli yemeklerde olan letafet ve güzellik başka şeylerde yoktu tatlı şerbetlerde tatlı olmayanlardan böyle başkaydı kısaca her tatlı şeyde başka başka Kemal vardı bu tecellinin incelikleri yazmaktan bildirilemez. Yüksek hizmetinizde bulunmakla şereflenmiş olsaydım belki bildirmek nasip olurdu. Bu tecellilerin hepsi karşısında yalnız Refike Aila'yı istiyordum. Bu tecellilere bakmamaya çalışıyordum fakat kendimi tutamıyordum. Birdenbire bu tecellilerin o zamansız, mekansız, hiçbir şeye benzemeyen varlığa bağlılığı değiştirmediğini anladım. Batın yani kalp ve ruh hep ona bağlıydı. Zahir de hiç bakmıyordu. Zahirde bu bağlılık yoktu. Zahir bu tecellilerle şereflenmişti. Batının gözü bu tecellilere hiç kaymıyordu. Bunları bilmekten görmekten yüz çevirmişti. Zahir çokluğa ve iki varlığa bağlı olduğundan bu tecellilere uygundu. Bir zaman sonra bu tecelliler görünmez oldu. Batının şaşkınlığı ve belgisizliği yine vardı. Tecelliler yok oldu. Bundan sonra fena hasıl oldu. Teyyün geri geldikten sonra hasıl olan teyyün ilmi bu fenada yok oldu. Bundan hiçbir şey kalmadı. Bu zamanda İslami hakiki başlamaya ve şirki hafiinin alametleri yok olmaya başladı. İbadetleri kusurlu ve niyetleri bozuk görmek ve kulluk ve yokluk alametleri görünmeye başladı. Allahu Teala yüksek tevccüllerimizin ve merhametimizin bereketiyle kulluk ne demek olduğunu bildiriyor. Arşın üstüne yükselmek çok oluyor. Bunlardan birinci çıkışta uzun yolculuklardan sonra Arşın üstüne yükselince cennet yukarıdan kuş bakışın göründü. Bildiklerimden birkaçının cennetteki makamlarını görmek istedim. Dikkat ettim, göründüler. Makamların sahiplerini de o makamlarda gördüm. Dereceleri, yerleri, şevkleri ve zevkleri başka başkaydı. Başka bir yükselişten büyüklerimizin ve ehli Beyt imamlarının ve Hülefa-i ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ve başka peygamberlerin makamlarını ayrı ayrı gördüm meleklerin yükseklerinin makamları arşın üstünde göründü arşın üstünde o kadar yüksektiler ki yeryüzünden arşa kadar veya bundan biraz daha az yani aca nakşibend hazretlerinin makamına olan uzaklık o kadar ilerideydi nakşibend hazretlerinin makamının üstünde büyüklerden birkaçının makamı vardı bu makamın az üstünde Maruf-i Kerhi ve Şeyh Ebü Saide Harraz'ın makamı vardı. Başka büyüklerin makamları bu makamlardan biraz aşağıda ve birçoğu bu makamdaydı. Şey ala Devle ve Şey Necmettin Kübra aşağıdaydı. El-Beyt imamları bu makamın üstündeydi. Bunların üstünde dört halifenin makamları vardı. Peygamberlerin makamları. O servilerin sallallahu aleyhi ve sellem makamının bir yanındaydı. Meliklerin büyüklerinin makamları bu makamın öte yanında ve makamından ayrıydı. O serverin makamı bütün makamların üstünde en baştaydı. Her şeyin doğrusunu Allahu Teala bilir. Allahu Teala'nın yardımıyla her istediğim zaman yükseltiyorlar. İstemeden de yükselttikleri oluyor. Her birinde başka başka şeyler görülüyor. Hepsinin eserleri belli oluyor. Bunların çoğu unutuluyor. O hallerin birkaçını yazmak istiyorum. Fakat kaleme elimi alınca hatırlayamıyorum. Çünkü hiçbirine kıymet vermiyorum. Hatta bu hallerden tövbe ve istiğfar edeceğim geliyor. Onun için yazmaya sıra gelmiyor. Bu bozuk yazılarımı doldururken birkaç şey hatırladım da fakat hiçbirini yazmak nasip olmadı. Saygısızlığımı uzatmayım. Molla Kasım Ali'nin hali çok iyidir. Kendini kaybetmiş, şuursuz, bitkin bir haldedir. Cezbe makamlarının hepsini aştı. Kendi hallerinin, sıfatlarının aslına geldiğini biliyordu. Şimdi o sıfatları kendinden uzak görüyor. Kendini bomboş buluyor. Hatta sıfatları durduran nuru da kendisinden ayrılmış görüyor. Kendini nurun öte tarafında buluyor. Sevdiklerimizin hepsinin halleri her gün daha iyi olmaktadır. Bundan sonraki mektupta inşallah-u uzun uzun arz ederim. İkinci mektup Bu mektup yine büyük mürşidine yazılmıştır. Terakkilerini ve Allahu Teala'nın ihsanlarını bildirmektedir. Kölelerimizin en aşağısı olan Ahmet'in yüksek makamın dilekçesidir. İstihare yapmanızı emir buyuran mektubu Ramazan'a yakın bir zamanda Mevlana Şeyh Muhammed getirdi. Ramazan'dan önce kapınızın eşiğini öpmekte şereflenmek için vakit bulamadım. Ramazan'dan sonra bu şerefe kavuşmayı düşünerek seviniyorum. Yüksek teveccühlerinizin bereketi olarak Allahu Teala'dan durmadan birbiri ardı sıra gelen insanların hangi birini yazayım? Ben o toprağım ki ilk bahar bulutu, lütfeder verir bereketli yağmuru. Vücudunun her kılı dile gelse şükredemem nimetlerin hiçbirini. Böyle halleri bildirmek ne kadar bir atılganlık ve saygısızlık sanılırsa da, nimetlere sevinmeyi övünmeyi de göstermektedir beni topraklardan kaldıran sultansa eğer başın gökten yukarı olsa elbette yer bekaya kavuşmak Rebiul Ahir ayının sonunda başladı bugüne kadar her anda tam bir bekayla şereflendiriyorlar önce Şeyh Muhittin Arabi Kuddisesi Ruhu Hazretleri'nin tecelli zatı dediği halden sahve yani uyanıktık. Şuur haline getiriyorlar. Sonra sekr haline götürüyorlar. İnerken ve çıkarken şaşılacak bilgiler, duyulmamış marifetler veriyorlar. Her mertebede bu mertebenin bekasına uygun şout ve ihsanlarla şereflendiriyorlar. Ramazan-ı mübarek ayının 6. günü bekayla şereflendirdiler. Öyle bir ihsanda bulundular ki nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Gücümün oraya kadar olduğunu anlıyorum. Halime uygun olan kavuşmanka burada nasip oldu. Cezve tarafı şimdi tamam oldu. Cezve makamına uygun olan Sidi Fillah başladı. Fena makamı ne kadar tamam olursa hasıl olan beka da o kadar yüksek oluyor. Beka ne kadar yüksek olursa sav da o kadar çok oluyor. Sav ne kadar çok olursa isamiyette uygun bilgiler o kadar çok geliyor. Sahvın tamamı bütün peygamberler içindir. O, büyüklerin bildirdikleri marifetler de dinleridir. Allahu u Teala'nın zatında ve sıfatlarında bildirdikleri iman bilgileridir. Bu bilgilere uymayan marifetler, sekirden ileri gelmektedir. Şimdi, bu fakirin üzerine yağan marifetlerin çoğu, İslamiyet'in bildirdiği marifetlerin açıklamasıdır ve onları bildirmektedir. Akılla, Düşünceyle anlaşılan bilgiler şimdi keşif yoluyla ve kendiliğinden hasıl olmaktadır ve topluca kazanılanlar uzun ve açık olarak ele geçmektedir. Daha söylersem eğer çok uzun sürer, korkarım utanmazığa kadar gider, köle haddini bilmelidir.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 O makamlara yakışan bir kuvveti kendimde bulamıyorum. Yüksek tevecühleriniz ve merhametinizle hak taala ilerletiyor. Bu alçağın yakınlarından biri bu makamdan kurtulup geçti. Allahu Teala'nın zatının tecellileri başladı. Çok güzel bir haldedir. Ayağı bu aşağı kölenizin ayağı üzerindedir. Başkasının da ilerlemelerini umuyorum. Oradaki sevdiklerinizden birkaçının yaratılışı mukarrebelere uygun değildir. Bunların hali evrarın yoluna uygundur. Halleri böyleyken elde ettikleri yakince büyük nimettir. Bu yolda olunmalarına emrolunmaları uygundur. Herkesi bir iş için yaratmışlardır. Bunların isimlerini açıklamayacağım. Çünkü yüksek varlığınızdan gizli değildir. Çok yazarak saygısızlık etmekten çekiniyorum. Bu kağıdı doldurduğum gün...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 Hiçbir zıl yaklaşmamıştır. Ramazan-ı Şerif ayının Kur'an-ı Kerim'le bağlılığı olduğu için bu ayda bütün hayırları ve bereketleri kendinde toplamıştır. Bütün bir yıl içinde herhangi bir yoldan herhangi bir kimseye gelen bütün hayır ve bereketler bu çok kıymetli ayın bereketleri denizinden bir damla gibidir. Bir kimse bu ayda kendini toplarsa bütün yılı iyi olarak geçer. Bu ayı kötülüklerle geçirirse bütün senesi kötü geçer. Ramazan-ı mübarek ayın bir kimseden razı olursa o kimseye müjdeler olsun. Bir kimseyi gücenirse bereketlerinden ve hayırlarından pay almazsa o kimseye yazıklar olsun. Bu ayda Kur'an-ı Kerim'i hatim etmek aslında bütün kemallerine ve zillin bütün bereketlerine kavuşmak için olabilir.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 Bu, bütün sıfatları bulunan kabiliyetin zat demek değildir. Büyüklerden birkaçı böyle demişse de öyle değildir. Zat-ı ilmi itibarının kabiliyetidir ki, Kur'an-ı Kerim'in hakikati olan zatın ve şu onlarının kemallerinin hepsine bağlıdır. Sıfatlara bağlı olan zatla sıfatlar arasından bir geçit olan kabiliyeti ittisaf ondan başkan bütün peygamberlerin hakikatleridir. Bu kabiliyet kendinde birçok itibarat bulunmak düşüncesiyle birçok hakikatler olmuştur. Hakikati Muhammediye olan kabiliyet kendisinde zırhliyeti bulunmakla beraber sıfatlara benzemez. Zat-ı ile arasından hiçbir perde yoktur. Muhammed'in yaratılmış olan Evliya'nın hakikatleri zatı ilahinin ilim itibariyle olan kabiliyetleridir. Bu kabiliyeti Muhammed'iye Zat-ı ile o çeşitli kabiliyetler arasında mi geçittir. Bu kabiliyete onlardan birinin adı verilir. Çünkü bu kabiliyet sıfatlara yakındır. Sıfatlarda olan ilerleme bu kabiliyete kadar olur. Bunun için bu kabiliyete hakiki Muhammediye denilmiştir. Bu kabiliyeti, ittisaf, gözden hiçbir yok olmadığı için buna kabiliyetlerin de ismi verilmiştir. Asıl ve zırhli bir arada toplanmayan makamın böyle bilgileri çok gelmektedir. Bunların çoğu kağıt üzerine yazılı. Makam-ı kutbiyet, makamının bilgilerinin inceliğinin kaynağıdır. Ferdiyet mertebesi, asıl dairesinin marifetlerinin gelmesine vasıtadır da aslı birbirinden ayırmak bu iki nimete kavuşmadan olmaz. Bunun içindir ki büyüklerden çoğu kabiliyeti ulaya, teyyünü evvel diyorlar ve zattan ayrı değildir diyorlar. tecelli zati bu kabiliyetin görmektedir diyorlar. İşin doğrusu bizim bildiğimiz gibidir. Allahu Teala işin doğrusunu doğru olarak bildirir ve dileğinin doğru yola kavuşturur. ''Yazarak emrolunan şeyleri bitiremedim. Yazılanlar böylece kaldı. Bu duraklamanın hikmeti acaba nedir? Mektubu sıkılmadan daha uzatmak edepsizlik olur.'' mektup. Bu mektup yine yüksek mürşidinize yazılmıştır. Kendisini çok sevenler de Hacı Burhani gönderdiği ve ona bazı halleri bildirmektedir. Yüksek kapınızın hizmetçilerinin en aşağısı olan Ahmet Hacıgan Hazretlerinin tarikatını bildiren küçük bir kitap yazarak mübarek huzurunuza gönderdim. Daha müsvet halindedir. Mübarek büyüğümüz okuduktan sonra bir daha yazılacaktır. Ace Burhan yola çabuk çıktığı için bir daha yazmaya vakit olmadı. Bundan sonra belki başka bilgiler de ona eklenir. Bir gün Sinsiletül Ahrar kitabına bakıyordum. Kısa aklıma şöyle geldi. Yüksek makamınıza yazayım. Oradaki bilgilerden birkaçı üzerinde ayrıca bir şeyler yazılsın. Yahut bu fikrin yazması için buyuru olsun Bu düşüncem gitgide kuvvetlendi. Buna bağlı bazı bilgiler bu müsveddeye eklendi. Bu bakımdan bu müsvedde o kitabın iki yapılırsa uygun olur. Yahut müsveddedekin bilgilerden uygun olanların seçilerek o kitaba ek yapılırsa yine iyi olur. Daha ileri gitmek edebe aykırı olacaktır. H.C. Burhan bugünlerde güzel işler yaptı. Cezbe makamına bağlı olan üçüncü seyirden bir şeylere kavuştu. Günlük geçim düşüncesi kendisini üzmektedir.